benim iki buçuk yaşında bir çocuğum var henüz konuşamıyor bunun için ben sürekli dua ediyorum Allah'a ama dualarımı nasıl yapabilirim nasıl şey yapabilirim diye acaba bir hata işler miyim bir günah girer miyim diye Allah'tan sürekli istiyorum bununla ilgili hocamdan bilgi almak istiyorum hı. teşekkür ederiz efendim evet, Fatma'nın iki buçuk yaşındaymış daha konuşabilir yani herkes bir yaşında konuşacak diye bir şey yok yani benim ee, çevremizde bildiğimiz 3 yaşından 4 yaşından sonra e, konuşan insanlar var. Şimdi e, Ya Rabbi bana yardım et, çocuğuma yardım et bir an önce konuşsun diye dua etmesi e, ibadettir. Çok güzel bir şeydir. Hani şöyle düşünebilir ya ben dua ediyorum ediyorum da bu çocuk bir türlü konuşmuyor. Acaba duam kabul olmuyor mu gibi düşünebilir. Böyle düşünmemek lazım. Onun vakti saati vardır. Cenab-ı Hak müsaade edince inşallah konuşur. Tabii e, makbul duanın bir takım e, şartları var. Bir defa siz çok samimi olacaksınız, ihlaslı olacaksınız, takva sahibi olacaksınız, iştenlikle dua edeceksiniz ve belli zamanları koyacaksınız. Mesela e, bu Fatma Hanım kardeşimize e, seher vakitlerinde dua etmeyi tavsiye ederiz. Yani seher vakitleri sabah namazından önceki vakittir. Yani takvimler, takvimlerdeki imsak vaktinden önceki vakittir. Balıkesirli'ydi değil mi Fatma evet, Hanım? Yani oluyorsun. şöyle düşünelim. Gece 0-2'de, 3'de mesela veya 0 04'te kalkar. <gülüyor> abdest alır, iki hareket namaz kılar. Seccadesinin başında. Hatta secdeye kapanır. Secde halindeyken Cenab-ı Hakk'a bütün gönlünü açarak ihlasla dua ederse Rabbim inşallah kabul eder. Bir de tabii doktorlara da götürsün yani belki doktorların da diyeceği bir şey olabilir. Yani işi duanın biliyorsun iki boyutu var. Bir sözlü dua var bir fiili dua var. Şimdi bir hasta düşünün. Hasta tedavi olacak, ilaç kullanacak, işte tıp neyi gerektiriyorsa onları yapacak. Bu fiili duadır. Hastalıktan kurtulmak için. Bir de ya Rabbi yani şu hastalığıma şifa ver demesi sözlü duadır. Yani ikisini birlikte yapacağız biz. Tamam mı? Evet. Yani biz İslam'ı anlatmakta öyle değil mi? Hal ile anlatım, hal ile anlatım deniyor. Birisi sözlü anlatım, işte bizim şu anda yaptığımız gibi. Bir de yaşayarak örneklik gösterip anlatmak vardır. Onu öyleyse yani bir hekimlere göstersin ama benim kanaatim azel etmesin, konuşur. Ama dua etmesine bir engel yok. Her zaman dua edebilir, namazların akabinde dua edebilir. Ama seher vakitlerinde yapılan dualar makbul olur. Mesela cuma günleri ezanla kâhmet e, arasında yapılan dualar makbul olur. Yani o saatleri e, kollasın. E, yani başkalarına a, ağzı dualı, ihlaslı, samimi insanlara dua ettirsin. Mesela böyle yaşlı, e, efendim, başkalarına. Çünkü müminin diğer mümine yaptığı dualar kabul olabilir. Yani her halükarda dua yapmak, Allah'a ibadettir. Bir ihtiyaçlarımızı Allah'a arz etmektir. Dua ederken günah olmaz. Hani şu, ne zaman günah olur? Haşa. Ya Rabbi dua ediyorum, ediyorum da bütünü kabul etmiyorsun filan gibi böyle sitem ederek böyle bir şey olsa tabii o hoş bir şey olmaz. Evet.